Mio Voto. Mitat Sencerle hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar Günaydın Mitat. Günaydın. Günaydın Mitat Bey. Günaydın. Evet, gayet karmaşık ve feci haberlerle dolu bir gündemimiz var. Roboski meselesinde bir aklama gelmesi tabii günün en önemli haberi gibi gözüküyor. Evet. E, tabii o. başka haberler de var mı bilmiyorum tabii bakmadım henüz ama e, dün işte askeri savcının takipsiz karar vermesi e, Roboski'ne e, önemli bir gelişme ama sürpriz değil. Değil, mi? değil evet yani, ama yani tarihe de geçebilecek bir problem. Evet. Bizi en çok çarpan şeylerden bir tanesi bazı gazetelerde bu karara Roboski ile yeni gelişmeye hiç yer verilmemiş olması. Mesela bu böyle bir konuda birinci sayfadan sabah gazetesinde göremedik hiçbir şey yani. Yani şöyle çok küçük bir şeyle veriyor pul büyüklüğünde bir şey dere kararı kaçınılmaz hata demiş yani. 16. sayfaya gönderme yapmış akşam gazetesinde de hemen hemen hiç rastlanmıyor. bazı gazeteler yok saymışlar bunu yani yani hükümete yakın hükümet çevresi gazeteleri bu haberi görmezden geliyorlar evet muhtemelen cemaat gazeteleri de bakmadığım için bilmiyorum onlar da öne çıkarıyorlardır ee, Zamana ee, baktım öne çıkarmamışlar aslında. sosyal medyada ben de biraz baktım. Birkaç gündür Roboski e, sanki hani kendilerinin de sahiplendiği bir e, olaymış gibi sunuyorlar, değerlendiriyorlar. Daha doğrusu Roboski üzerinden de işte e, bu e, kavgayı bir kendi bu kavgana, kendi neylerini bir e, avantaj üretmeye çalışıyorlar. Hükümeti yapın gazetelerin böyle yapması da tabii Ee, geldiğimiz durumun vahametini e, daha da açıp gösteriyor. Yani şu an e, medya bildiğimiz e, dünya Türkiye'de belki de tarihinin en trajikomik zamanlarını yaşıyor. E, çok e, kötü zamanlar yaşadık medya ile bu ülkede. Fakat şimdi e, her şey e, her iki tarafta şeye endekslenmiş. Bütün gelişmeler, bütün haber ayıklama işi ve bu kavgada kime ne kadar yarayacağı sorusuna göre değerlendiriliyor. Hükümetin burada bir bir ortada duruyor. Biliyoruz. Başbakan bu konunun gündeme getirilmesinden bile çok rahatsız oluyordu. Roboski'de katliam var dendiği zaman bile çok tepki gösteriyordu. İşte bunu dillerinde doladılar mı demedi. Hani bunu örgüt kullanıyor kötü amaçlar için işte Türkiye'yi bırak Yani e, ilk değil elbette. Türkiye tarihinde buna benzer, yakın tarihimizde buna benzer çok karar var. Fakat bu kadar göz göre göre e, yapılmış bir katliamın bu kadar e, göz göre göre kapatılmak istenmesi e, bir felakettir gerçekten. E, öncelikle e, büyük bir, e, çok büyük bir katliam var. E, çok derin yaralar açtı. E, Roboski'deki katliam ee, ve buna rağmen e, sorumluluk adına e, işaret edebilir. Daha doğrusu sorumlu diye e, tespit edilebilecek bir e, organ, bir şahıs e, yargı kararlarıyla ortaya çıkamıyor. Birincisi bu, ikincisi bir de barış süreci e, var ve bu barış süreci varken böyle bir şeyin yaşanması da Kaygılandırıyor insanı, endişe veriyor. Evet, yani e, mesela şeye de e, şaşmamak elde değil. Yani de, gün be gün, pardon dakika be dakika e, verilmiş ve hatta artık hareketsiz hale gelmiş olan hedeflerin de bombalandığının ortaya çıkmış olması da tüyler ürpertici bir başka detay olarak karşımıza çıkıyor doğrusu. E doğru bir defa e, biliyoruz hani bir e, insan hakları komisyonda, meclis insan hakları komisyonda bir alt komisyon oluşturulmuştur. Ve bütün görüntüleri incelemişlerdi oradaki evet. üyeler. Özellikle e, CHP e, milletvekili ve alt komisyon üyesi Levent Gök. E, kendisiyle ben de daha önce defalarca konuştum. E, Yakında bir tanıdığımda eskiden beri tanıdığımda bir arkadaşım. Ee, yani onun, onun anlattıklarını dinlediğinizde hiçbir teledüt yok zaten bugün ortaya çıkanlar zaten biliniyordu. Bugün daha fazla bilgi ortaya konmuş oluyor ama e, o görüntüleri izledikten sonra dehşete düştüğünü söylemişti zaten ve bunları açıklamıştı. Basına da e, kamuoyuna da açıklamıştı. Evet, duran yani hedefleri her şey göz çok, göre göre vurmak yani. Çok, çok feci bir katliam olduğunu söylemişti. Şimdi Ee, şu, bir defa e, bunun e, etkileri devam edeceğiz. E, ben de bir e, özel e, bilgi aktarıyım aslında. E, bizim hakim insanlar heyeti e, olarak çalıştığımız dönemde e, zannederim Nisan sonunda yapılan ikinci toplantıydı Başbakanlığı Dolmabahçe'de. E, ve e, öyle hatırlıyorum notlarım yanımda olmadığı için bakın. Toplantılardan bir tanesiydi. Yani üç toplantı yapmıştık. İlki başlangıç toplantısı. ikincisi her gruptan 3 kişinin katıldığı daha dar bir toplantı. O da çalışmaların ortasında çalışmalar başladıktan ve dedikten sonra bir toplantıydı. Bir de kapanış toplantısı yapmıştık Haziran'da. Hı hı. Şimdi Maris'i hatırlamıyorsam Nisan'daki toplantıda yani ikinci toplantıda Ee, bu konu gündeme geldi tabii Başbakan'a eee yöneltildi işte Roboski ile ilgili sorular. Öncelikle neydi o? E, heyetinden e, arkadaşlarımız bunu dile getirdiler ve çok açık bir şekilde Roboski'de gitmişlerdi. da görüşmüşlerdi. E, çok açık bir şekilde burada hükümetin özür dilemesi gerektiği ve bunun beklendiği belirtilmişti. Başbakan bu sözler üzerine çok sinirlenmişti ve e, e, yaptığı konuşma neredeyse bir itirafname gibiydi açıkçası. Ee, çünkü o kadar çok şey anlattı ki yani burada hep spekülasyon olarak söylenen hani Fehman Hüseyin'in e, grubun içinde olduğu e, istihbaratı üzerine e, oradaki köylüler e, takip alınmış ve e, bu istihbarat doğrultusunda da e, bombalama kararı verilmiş. E, şimdi Başbakan bunu söyledi. Yani ne yapacaktık? Ne yapılacaktı peki? Başka falan gibi e, sözlerle anlattı bunu ve gerçekten kızgındı. Ne zaman Roboski'den e, söz edilse e, ne açık söyleyeyim dengeleri sarsılıyor Başbakan'ın. ortada gördük bizi. Yani birebir kapalı toplam. Aynı şey oldu. Biz Roboski'yi bu programda çok konuştuk aslında. Kendim ayrıca yazdım. İşte İmece'de programında da kaç kere ele aldık. Ortada çok ağır bir katliam var ve bu katliam 34 insanın canını kaybettiği büyük bir sarsıntı, büyük bir yere. Sadece o insanların ailelerini yaralayan bir olay değil. sorulur. Yani hesabı sorulur derken e, hani böyle kastettiğim hukuksal veya e, siyasal olarak veya ve vicdanen zaten sorulmaktadır. Yani başbakan e, ne olursa olsun ve ne yaparsa yapsın. ister siyaseti bıraksın, ister cumhurbaşkanı olsun e, fark etmez. ister başbakan olarak devam etsin. Hiç fark etmez. Her zaman karşısına Ayrıca tabi bu tür derin yaraların e, onarılması için e, yapılması gereken çok şey var. Bunların en başında da hiç şüphesiz e, yani sorumluları tespit etmek ve cezalandırmaktadır. E, sorumluları tespit edip cezalandırma yoluna gitmediğiniz takdirde mağdurlarda Ama diye adlandırılan yani bunu her yerde kullanmak da o kadar doğru değil bu terim ama e, bu yara hep açık kalacak. <gülüyor> bu hafta sonu Diyarbakır'da e, bir uluslararası toplantı var. İşte e, insan hakları ihlallerini önlemenin çeşitli yolları, geçmişteki insan hakları ihlallerinden hesap sorman yolları falan. benim de bir konuşmam var orada da bu konu ele alınacak elbette gündeme gelecek hem de önemli konulardan biri olacak çünkü dünyanın çeşitli ülkelerinde bu tür durumlarda neler yapıldığını anlatacak uluslararası konuklar da var ona at sen çok kısa bir iki şey söyleyeyim oradan sonra devam ederiz hı hı. yani bir biz toplumda bu tür ağız Suçlar e, kitleyi bir belli bir kitleyi topluluğu e, derinden sarsan yaralar bu yaraların onarılması için çeşitli yollar var. Birincisi bu kadar taze olan ve sorumlularının belirlenmesi işte kolay, işte zor olmayan olaylarda yargının bu kadar alenen e, olayı örtmek üzere. E, Dağı, o, örtmeye yönelik bir dağı, tavır içinde bulunması kabul edilemez ve e, yaraları e, kanamasına sürekli içten içe kanamasına e, sebep olur. Bu kanamanın e, yol açacağı en önemli duygu öfkedir. Kalıcı öfkedir. Yani uzun süreli kalıcı öfkedir. E, öfkenin e, varlığı her zaman toplumsal e, barış için e, e, e, e, tehlikelidir. Yani O insanların bu öfkesi, o insanlardan kastım elbette öncelikle Roboski'de bu olayı doğrudan yaşayanlar. Ama aynı zamanda e, bir topluluk aitiyetinin de burada devrede olduğunu unutmamak lazım. Yani sadece Roboski köyündeki daireler değil, e, bütün Kürtler için ve sadece Türkiye'deki Türkler için değil, Avrupa'da şey bölgede ve başka yerlerde Kürdler içinde böyledir bu yani o, o bir öfke kaynağı olarak kalacaktır. Şimdi düşünün Halepçe patlamu e, elbette Irak'ta oldu, sattan Hüseyin e, tarafından, onun yönetim tarafından yapıldı ama e, bugün Halepçe bütün Türklerin bir yarasıdır ve öfkesidir, öfkesi öfke kaynağıdır. Romuşki de aynı böyle olacaktır. E, Ben şeyi de ilave edeyim iki şey lütfen. Evet, buyurun. Birisi demin sözünü ettiğin Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Levent Gök bu ülkede adalet kalmadı, <gülüyor> hukuk çöktü demiş bu şeyin üzerine. Evet. Devlet kendi adaletini tesis edemeyecek mi? Aileler bir kez daha bu kararla yıkılmışlardır diyor. Doğrudur. Devlet onlardan her çekmiştir. Sizin çocuklarınızın ölümü bedavadır, sudan ucuzdur demiştir diye konuşmuş. Aynı şekilde bir de adı geçmemişti ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da beklenen bir sonuçtu demiş bizim beklediğimiz. Başbakan birinci derecede sorumludur yoksa failler ortaya çıkardı. Hem siyasi hem hukuki olarak... İkinci derece sorumlu da Genelkurmay Başkanıdır demiş ve Başbakan Erdoğan'ın insanlığa karşı suç işlemiş olduğunu da belirtiyor. Yani Başbakan mutlaka uluslararası ceza mahkemesinde insanlığa karşı suç işlemiş başbakan olarak yargılanacaktır ve çocuklarına bırakacağı miras da bu olacak şeklinde konuşmuş. Evet tevekkül değerlendirmede doğru. ben hatırlıyorum bizim bu radyoda yaptığımız programlardan birinde e, soru yine sormuştuk hani niye e, Başbakan bu kadar öfkeli ve e, bu meselenin kapanması için bu kadar çok şey yapıyor. E, benim de tahminim e, Sezgin Tarıklı'nın e, e, yaptığı tespitle uyuşuyor. E, yani e, sonuçta bu kararı başbakana kadar dayanıyor diye tahmin ediyorum. Aksi taktirde bu kadar büyük bir e, kızgınlık, bu kadar büyük bir panik ve sinirlilik ile yaklaşmazdı bu e, meseleye. Her şey bu kadar ortadayken. E, siyasi sorumluluğu olduğu çok açık edilmiştir ve e, kendisine verilen bilgiler çerçevesinde de e, bombalama e, kararını e, vermiştir gibi düşünüyorum. E, eğer öyleyse o zaman e, hani bu soruşturmanın devamı eğer düzgün e, bir adil bir soruşturma yürüdüseydi devamı gelseydi Yütuncu e, e, Başbakan'a uzanacak. Evet burada zaten e, 2013'te bu Geçen yaz yani 6 ay önce e, Dereli Ailelerle görüşürken de Katliam dönen Adem Ant'ın Babasına da e, Ben talimat vermedim Benim bilgim dışımda oldu Tam haberim yoktu Olaydan sonra Genelkurmay Başkanı Beni telefonla arayarak bunun hata ve kaza olduğunu Söyledi demişti Başbakan Erdoğan Ama operasyonun adının bile konduğu şimdi ortaya çıkıyor. Star, evet. ya, Yıldız diye. Evet. Emir Komutan zincirinde dört general bir albayında olduğu belirtiliyor. O o zaman da Başbakan'ın bundan haberinin olmaması imkansız görünüyor herhalde yani. Evet. Ben, ben de aynı anıdayım yani e, olayın üzeri hatta bunu da yazmıştım da. Evet. Yani bu, bu kadar büyük bir e, hani ...tepki göstermesi, olayın gündeme getirilmesine yönelik olarak ya da e, aydınlatılma taleplerine bu kadar sert karşı çıkması başka türlü açıklanamaz bana göre. Evet, yani 17-20'de başlıyor e, ve 22-24'e evet. kadar devam ediyor. Dört ayrı operasyon var. Ve bundan Başbakan'ın sonradan haberi olacağını, buna kimsenin kolay kolay inanmayacağını da belirtmek gerekir herhalde. Aynen öyle. Bir de tabii şeyde de çok ciddi bir çelişki yok. Yani Bütün Orta Doğu'da mazlumların, dünyada da Afrika'daki mazlumların evet. temsilcisi olduğunu sürekli söyleyen bir başbakanın kendi ülkesinde böylesini akıl durduracak kadar vahim bir insanlık operasyonuna şey yapması... bir gene kalması eski deyimle bir de yani medyanın da bu inanılmaz örtbas şey yani akşam gazetesi okuyan bir insan bundan haberdar olamaz mesela akşam gazetesinin okuru bu durumu bilmiyor olacak çünkü en azından birinci sayfada sıfır girilmiş şey. olacak din ya yani. e, tamamen doğru diyorsun ya yani ben de e, katılıyorum buna Ee, hatta e, tekrar baktım biraz önce hemen ardından bu katliamın hemen ardından e, yazdığım yazıda eğer e, bu olay, bu katliam örtülürse e, bu şu anlama gelecektir. Terörle mücadelede işte e, terörist tırnak içinde terörist olduğundan şüphe edilen e, veya bir kişinin e, e, etkiliğinde yine tırnak içinde etkisiz hale getirilmesi için onlarca kişi öldürülebilir mantığı devreye girmiş olacak. Meşrulaştırılmış olacak. Bu e, Türkiye'yi devleti İsrailleştirir diye yazmıştım. Çünkü İsrail on yıllardır aynı gerekçelerle katliamların e, he, hesapsız kalmasını, sorumluların e, hesap vermemesini savunuyor ve sağlıyor. Yani Türkiye'nin Tam da başbakanın e, sürekli yani zalimlikle e, suçladığı haklı olarak zalimlikte suçladığı İsrail'in e, politikalarını söylemlerini ve meşrulaştırma stratejilerini Aynen burada uygulamış oluyor ve e, bunların da hani tarihe, E, kayıt olduğu konusunda hiç kimsenin şüphe duymasın. Yani e, bugün e, eğer e, başbakan dışarıda başka yerde yine aynı şekilde e, konuşacak olursa karşısına e, Roboski patlamının e, üstün örtülmüş olduğu e, gerçeği e, çıkarılacaktır. Yani yüzüne vurulacaktır bunlar. Vurulandı da zaten. Ee, bir de şunu söyleyelim, ee, hani, <gülüyor> önümüzdeki zamanlarda Roboskin aydınlatılması ve sorunların hesap verilmesi için mutlaka mücadele devam edecektir. İki tarafı vardır. Birincisi e, sorunların hesap vermesini sağlayacak her türlü çalışma. İkincisi olayın aydınlatılması ve mağdurların yaralarının, E, sarılması için yapılacak çalışmalar. Şimdi birincisinde elbette e, şu an geldiğimiz nokta e, çok güçlü. Tabi yani askeri savcılık takip edecek ve buna itiraz edilecek. Gene askeri mahkeme e, bu itirazı inceleyecek ve yine büyük ihtimalle itirazı redilecek. Yani savcının kararını e, evet diyecek. Ama Türkiye'de yol bitmedi henüz. Ana mahkemesine bireysel başvuru yolu var evet. ee, şüphesiz o da dinleme gelecek ha peki oradan da bir sonuç çıkar mı tabii ki Türkiye'de şu anda e, pek çok kurum gibi e, yani devletin e, bütün fonksiyonları gibi e, yargı da e, alakalı durumda ama en fazla yargı zaten büyük bir çalkanta, hatta çöküş e, içinde. Türkiye'de yargı e, en çirük ayağıydı sistemin her zaman e, karanlık değilsleri olan bir bir sistem bir her bir organdı e, Başbakanın Roboski Ankara karanlık değilslerinde kaybolmayacaktır diyordu ya evet. aslında biz at kendisi o karanlık değilsin değil, değil. e, iştemesini e, sağlamıştır e, ve yargı da bu değilslerin en karanlık köşelerinin saklandığı e, yerdir. Onu da görelim. E, şu anda e, hani yargı reformu daha doğrusu e, işte yeniden yargılama tartışmaları özellikle Balyoz ve Ergenekon için gündeme geliyor falan ya e, geçen da önceki haftada biraz konuşmuştuk. Türkiye'de e, kötü bir yargı reformu olmadan bu tür tedbirlerin gündeme gelmesi Sadece manevra amaçlıdır. Belki bitirmek üzere yüzümüzü de e, onu da iki cümleyle buraya bağlamaya evet, çalışalım. E, birincisi e, Başbakan ya da hükümetin bu hamlesi yeniden yargılama e, yöntemini e, gündeme getirmesi tamamen taktik amaçlıdır. Yani adaleti e, gözetleyen adalet e, kaygı sıkılı, Değildir. Ee, öyle hani adaletsizlikleri gidermek falan da değildir. Onlar da bu kargaşa içinde fırsattan istifade sadece Baryoz ve Ergenekon e, hükümlü veya tutuklularının e, bir şekilde e, serbest kalmasını sağlamaya çalışıyorlar. Şimdi e, Türkiye'de demokrasi güçlerinin her iki konuda da her iki tutuk açısından karşısında da Hakikaten çok dikkatli olmaları gerekiyor. Yani Türkiye'de gündeme getirilmesi gereken şey çok yönlü adalet döngüsünün işlemesini sağlayacak tedbirlerdir ki son nokta olarak şunu söyleyeyim, ceza mahkemelerinin işlemsiz kaldığı bu tür katliamların karanlıkta Kalmasını önlemek için e, acilen bizim ayrıca hakikat komisyonlarını e, tartışmamız gerekiyor. Belki de Türkiye'de hakikat komisyonu hemen ve ilk başta Roboski'yi aydınlatmak için kurulabilir, kurulmalıdır. Buradan geriye doğru başka e, karanlık olayları, katliamları, büyük adaletsizlikleri, suçları aydınlatacak bir e, e, zincir oluşturulabilir. Evet, evet tabi reformun medyadaki ayağı nasıl yapılacak onu da ayrı bir programda konuşabiliriz herhalde, herhalde hukuku düzenlemek hukukta düzenlemeler yapmak kolay ama ahlakı etiği kanunlarla kurumlarla düzeltemiyorsunuz evet. yani... Türkiye'de çok büyük bir ahlaki çözüş yaşandığı da çok açık yani Evet, Roboski, yani evet. ilk duyduğumuz zaman e, biz çok yalnız kalmıştık, yani anlayamamıştık. Sadece sosyal medyadan öğrenebilmiştik çünkü çünkü evet. ne televizyonlar ne de gazetelerde tek bir kelimeyle bile bahsedilmemişti. Büyük bir ufak bir şaşkınlık atlattıktan sonra e, sosyal medya üzerinden oturup evet. konuştuğumuzu net hatırlıyorum iki sene evet. önce 28 evet. Aralık 29 evet. Aralık günü yani. Aynen öyleydi. Bir şeyi daha hatırlatayım. Adorno'nun bir sözü vardır. Bunu çok hatırlattığım yazılarımda, konuşmalarımda. Ee, yıllar sonra, İkinci Dünya Savaşı'nın üzerinden yıllar geçtikten sonra, 50'lerin sonlarında, 18 galiba, 1888'de Almanya'ya gittiğinde gördüğü manzara karşılığında dehşisi düşüyor Adorno. geçmişi işlemek ne demektir diye bir yazı yazıyor çok önemli bir yazıdır yani bu alanda ve hala klasiklerdendir orada Almanya'da gördüğü hava 1. 2. Dünya Savaşı'ndaki o büyük soykırımın büyük vahşetlerin sanki olmamış gibi sanki işte bilelim, hani dışarıdan gelmiş bir felaket, bir kaza gibi geçiştirildiğini gördüğünde Gerçekten dehşete kapılıyor ve şunu söylüyor. Diyor ki insanları soykırım bir defa fiziksel olarak yapılan bir şeydir. Bir kere, bir kere böyle öldürürsünüz insanları, milyonları. İkinci kere de bu soykırımı önemsizleştirerek e il merito Ariel Dorfman'ın bir lafıyla bitiriyorum, değil mi? Sürekli dedi. O da diyor ki, e, e, bir tek kişi kalsa bile e, e, unutmayan ve hatırlatmak için hayran mutlaka bu ses duyacaktır, tarih bunu duyacaktır, İnsan bunu duyacaktır, unutturlamaz. Bir tek kişi bile kalsa unutmayan. Evet, aynen öyle. Çok teşekkürler mütev.